Iman. Kader, lügat olarak bir şeyi ölçmek ve takdir etmektir. İstilahi manası ise Allah'ın ezeli ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi önceden bilmesi ve yazmasıdır. Kader bir sırdır. Nitekim Ebu Sa'id el-Kudri'den rivayet edilen bir hadiste, Efendimiz, hiçbir padişah padişah olmaz ki ancak onun iki sırdaşı bulunur. Bunun birisi padişaha hayır yolu gösterir. ...ve teşvik eder. İyilik meleği gibi. Öbürüsü şer yolu gösterir. Ve şerre teşvik eder. Nefis ve şeytan gibi. Masum olan padişah da... ...Allah'ın koruduğu kimsedir. Kader sır demiştik. Nitekim devlet reislerinin... ...sırrı gibi ki buna... ...ümare sırrı da denir. Ümera sırrı ki... ...Fatih Sultan Mehmet bir sefere çıktığında... ...seferin nereye... ...hangi harbe gittiği sorulduğunda cevaben... ...eğer nereye gittiğimi sakalımdan bir tel bilmiş olsaydı onu koparır atardım. Yani sizin de bilmeniz gerekmez. Bilmeye çalışmayın. Bu bana ait bir sırdır demiş olmaktadır. Ulema sırrı ki İmam Yusuf'a biri bir mesele sorduğunda ona karşı ederi ediri bilmiyorum demesi üzerine adam devletten ücret alıyorsunuz. Nasıl bilmem dersiniz demesi üzerine İmam cevaben eğer ben bilmediklerimin de ücretini alacak olsaydım hazinede para kalmazdı. Ben ise bildiklerimin ücretini almaktayım demiştir. Ebu Hanife'nin de eğer bilmediklerimi ayağımın altına koysam başım arşa değerdi sözleri de birer ulema sırrıdır. Kader de Allah'ın bileceği Allah'a ait bir sırdır. Siyasi, siyasetçilerin de bir sırrı vardır. Zira olmamış olsa idi etrafındakileri bir nevi dağıtmış olurlardı. Bu da bir devlet sırrı olmuş olmaktadır. Nebiler sırrı ki Peygamber Efendimiz hicrete çıkacağı zaman Hz. Ali'yi yerine yatırıp nereye gideceklerinin sırrını da ona söylememiştir. Hz. Ebu Bekir'e gittiğinde ise hicret emrini ona söylemeden önce ya Ebu Bekir evde kimse var mı diye sorduğunda Hz. Ebu Bekir'in hayır demesiyle başlarını örtü örterek hicret sırrını ona gizli bir sır olarak bildirmiş olması da bir nebi sırrıdır. Bununla beraber Hz. Ali'ye müşrikler Sahibin nereye gitti dediklerinde Hz. Ali'nin yanlış söylersem yalan olur diye düşünmesi ve nereye gittiklerini söylemesi halinde de elbette bu sırrı ifşa etmiş olacaktı. İşte sırdaki büyük sır. İşte bu sırlardan dolayıdır ki bazı ulema sırrı kader insanlara dünyada keşif değildir. İnsanlar bu sırrı cennete girdiklerinde anlayabileceklerdir demişlerdir. Nitekim bir insan kazadan öleceğini bilmiş olsaydı, herhalde hiç evinden çıkmazdı. Hayat dururdu. Böylece en büyük kaza olmuş olurdu. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hutbeye çıktığında sağ elinde bulunan bir defteri cemaate göstererek, işte bu defterde el-saadet olanların ismi vardır, diyerek kitabı göstermiştir. Yeman olan yasarındaki, sağ olan elin sonundaki diğer kitabı da kaldırarak, işte bunda da ehl-i şekavet olanların ismi vardır buyurmaları da bir nebi sırrıdır. Bir de bütün alemlerin yoktan yaratıcısı olan Hakim-i Zülcelal'in sırrı vardır ki işte o da kaderdir. Kader Allah'a teslimiyet, iman ve ona itimat ile ancak bilinir. Bir devlet reisine güvenen, hoşuna gitmeyen bir icraat olsa bile... ...herhalde bu bir hikmeti hükümettir, bir bildikleri vardır diye... Onlara itimatlarını gösteren insanların da kader konusunda da elbette bunda da Allah'ın bir bildiği vardır deyip ona güvenmesi gerekir. Bu da kuvvetli bir imanın ve teslimiyetin bir ifadesidir. Bundan dolayıdır ki imanın ilk beş şartında kemale ermeyen bir insanın kaderden dem vurması manasızdır. Bir gemiye binip yükünü indirip her şeyiyle kaptana güvenen şu insanın uzay gemisinde yüzen şu dünya gemisinin... Kaptanı hükmünde olan Allah'a da güvenmesi gerekir. Oysa insan şaşar, Allah ise şaşmaz. Kaptana güvenmeyip yükünü sırtında taşıyan yolcu, kaptandan tektir ve azar işiteceği gibi, yükün ağırlığı altında da ezilecek, belki de kararan gözüyle denize düşecektir. Kadere iman etmeyip güvenmeyen insan, hem Allah'a olan güvensizliğini, hem hayat yükleri altında zahmet ve meşakkat belasını çekmeye mecbur kalacaktır. O halde yükü gemiye bırak, rahat et. İşi yapıp gerisini Allah'a bırak, rahat et. Ancak kadere iman edendir ki, kederden emin olur. Her şeye de karışıp karıştırma. Zira alemin ve işlerin yaratılmasında Allah bizleri mühendis tutmamıştır ki, bu niye böyle de şöyle değil diyelim. Boyun kadar, ilmin kadar, cirmin kadar konuş. Oysa cirmin küçük, hatalarla dolu olduğundan cürmün büyük. Kader, ilimdir. Cenab-ı Hakk'ın ezel ve ebed boyutları içindeki her şeyi bilmesidir. Zira o eşyayı kuşatmıştır, eşya onu değil. İnsan Allah'ın ilim okyanusu içerisinde yüzen bir gemi gibidir. Rotasını ne tarafa çevirirse çevirsin, döndüğü yer okyanusun içidir. İnsan da her ne yaparsa yapsın, Allah'ın sonsuz ilminin çerçevesi içerisindedir. Varsa gücü buyursun çıksın, nereye? Abdullah İbni Ömer... Babam şöyle dedi, Allah'ın sizinle ilgili bilgisi, sizi gölgeleyen gök ve sizi sırtında taşıyan yer gibidir. Siz nasıl göklere ve yere aşıp çıkamazsınız, gök ve yer sizi günah işlemeye zorlamadığı gibi, Allah'ın sizinle ilgili bilgisi de sizi günah işlemeye zorlamaz. Kader, plan ve projedir. Nasıl ki herhangi bir bina yapılmadan önce onun plan ve projesi var ise, Kader de varlıkların plan ve projesidir. İnsan ise o projenin uygulanmasında şuurlu olarak çalışır ve rolünü oynar. İnsanlardan farkı şudur. İnsanlar yanlış yapmamak için projeyi önce, binayı sonra yaparlar. Allah ise dünyada yaptıktan ve uygulamadan sonra nasıl yapması gerektiğini icbar edici bir şekilde yazmasından dolayı yapması değil de Belki ezeli ilmiyle nasıl yapacağını önceden bilmiş olduğundan dolayı yazmıştır. Aralarında ince bir nüans farkı vardır. Bediüzzaman'ın zamanın ifadesiyle ilim maluma tabidir. Yani bilmek olayı bilinen şeyin durumuna bağlı ve ona uymaktadır. Nitekim odanızın duvarlarının mavi olduğu bilinmektedir, malumdur. Siz de onun mavi olduğunu bilmektesiniz. Bu bir ilimdir. Böylece siz bildiğinizden dolayı odanın duvarı mavi olmadı. Belki odanızın duvarı mavi olduğundan dolayı siz mavi dediniz. Böylece duvar size değil, siz duvara uymuş oldunuz. Eğer duvar size uymuş olsaydı, maviyken hangi rengi deseydiniz o olması gerekirdi. Sarı deseydiniz sarıya, kırmızı deseydiniz kırmızıya dönüşmesi gerekirdi. Oysa durum öyle değil. İşte bunun gibi de. Allah bir insanın cehennemlik olduğunu bildiği için o insan cehennemlik olmadı. Belki o insan cehennemlik olacağından dolayı Allah bilmiştir. Tabir caizse o adam Allah'ın ilmine değil, Allah'ın ilmi o adamın durumuna tabidir. Aksi takdirde cebir olacaktır. Mesela bir öğretmen durumunu gayet iyi bildiği bir talebesini imtihan yapmadan önce bir kenara o talebesinin iki alacağını yazsa, imtihan neticesinde gerçekten talebede iki aldığında hocası ona daha önceden iki alacağını yazdığını göstererek bak ben senin iki alacağını önceden bildiğim için bir kenara yazmıştım dediğimde de talebe itiraz ederek eğer siz iki yazma yazmasaydınız ben iki almaz daha fazla alırdım diyemez. Çünkü herhalde o öğretmenin yazdığı o iki talebenin aklını kilitlemedi elini bağlamadı gözünü kör etmedi çok çalışmıştıydı da ...başarısız olmuş değildi. Tersi yönüyle de düşündüğümüzde... ...öğretmen beşlik olmayan o öğrenciye... ...beş alacağını yazsaydı o onu alamayacaktı. Eğer notlar öğretmenin yazmasıyla... ...şekilleniyor olmuş olsaydı... ...öğretmen herkes için önceden yüksek puanları yazar... ...onlar da mecburen yüksek not alırlardı. Elbette bu gerçekle ve mantıkla bağdaşmaz bir durumdur. Nitekim ilmimizle güneş ve ayın tutulacak tarihlerini önceden bilmiş olmamızdan dolayı tutulmuyor. Belki o tarihte tutulacağından dolayı bilmekteyiz. İşte ilmimiz güneşin tutulmasına uyup ona tesir etmemektedir. Burada da tesir etmiş olsaydı değiştirdiğimiz tarihlerde tutulması gerekirdi. Durum ise öyle değildir. Kaderin iki durumu vardır. Biri irademize taalluk eder. Biz ondan mesulüz. Diğeri ise ne irademize ne de kudretimize taalluk eder ki biz ondan mesul değiliz. Bunlar insanın fiziki yapısı, memleketi, zenginlik, fakirlik, anne ve babasının kim olacağı gibi durumlar. Mahlukatın, varlıkların kaderini bilmemek. Haşa Allah için bir noksanlıktır. Nitekim güneşin ışığından bazı yerlerin karanlıkta kalması güneş için bir eksikliktir olduğu gibi. Kader zorlayıcı mıdır? Kader zorlayıcı değildir. Nitekim bir kağıda güneş doğmayacak yazsak, o yazı güneşin doğmasında zorlayıcı olup engelleyemez. Kader de bir bilgi ve o bilginin yazılmasıdır. Yazının yazılmasında kader kalemdir, kudret yazıyor. İnsan ve onun filmleri ise bir irade neticesinde yazdırmış olduğu harflerdir insanda cüz irade vardır. İstediğini ister. Vicdanı da buna şahittir. Kötülük yaptığında pişmanlık duyması, kötü bir suç işlediğinde kişinin intihara kadar gitmesi, seçme yeteneğinin olduğunu gösterir. Kaderin zorlaması olsaydı vicdan azabı duymayacaktı. Çünkü kişi yapmadığı ve istemediği bir şeyden neden rahatsızlık duysun ki? Yapmadığı şeyin sıkıntısını niye çeksin? Hem bir de bu derece ölçü, hikmet ve adalet sahibi olan Allah, zorla suç ve günah işletip de kimseyi cehenneme atmaz. O insanı yokluktan yaratıp, dünyada bunca nimet vermek ile ona suç işlettirip cehenneme atmak gibi zulüm bir arada bulunmaz ve birleşmez. Tıpkı adalet ve zulüm gibi iki kavramın bir arada birleşemeyeceği gibi, Allah ise zulümden münezzehtir. İnsan bile evre çağırdığı fakir birisine enva iç çeşit nimetleri içecekleri yedirip rahat ettirdikten sonra kalkıp da öldürünceye kadar o insana haksız yere dövmez. Niye ikram, niye azap mümkün mü? Asla. Mesela bir asansör ki sonsuz aşağı iniş ve sonsuz yukarıya çıkıyor. Aşağıda bazı maslahatlar için konulmuş yırtıcı hayvanlar cehennemi andırmakta. Yukarıda envai çeşit, güzel şeyler, tıpkı cennet misal. Asansörde aşağının ve yukarının bütün özelliklerini belirtir bir levha. Kapıda da güvenilir bir uyarıcı var. Buraya kadar yapılan yüz işten doksan dokuzunun hiçbirisinde herhangi bir rolümüz yoktur. Ve asansöre biniyoruz. Yapacağımız ise tek bir iştir. O da düğmeye basmak. Sadece bir düğmeye basma rolümüz var. O da kendi irademizde. Ancak o bir işlem 99 işlemi kendisine tabi kılmaktadır. Asansör kendi iradesine göre şekillenmektedir. Kişi aşağıya indiğinde başkasını kılayamaz, Çünkü onu kendi iradesiyle kendine hazırlamış olmaktadır. Yukarıya çıktığında da kibirlenmeye ve iftihara hakkı yoktur. Çünkü hazırlayan kendisi değildir sadece iradesiyle ona sahiplenmiştir. İnsanın da önüne iki yol açılmıştır. Biri cennete, diğeri cehenneme gitmektedir. Bunlardan hangisinden gideceğimize kendiniz karar veririz. Kötülükler de açık, iyilikler de. İkisi de bellidir. Kötü yola giderse alternatifi olan iyi yol olduğu halde cezaya çarptırılır. Çünkü kötülükler ademi yani yokluğa taalluk edip vücut bulmamışken... ...onun vücuda çıkmasına o sebep olduğundan zarara, rızasıyla girene merhamet edilmez kuralı gereğince cezaya müstahak olur. İyilikler ise vücudi olup mevcuttur. Sadece onu tercih edip sahiplenecektir. Nitekim arının balla ağacında bunu ben yaptım diye meyfe, meyvesiyle iftihar edemeyeceği gibi insan da Karun, Nemrut ve Ebu Cehil gibi iyiliğiyle övünemez. Kaderin zorlayıcı bir durumu olmuş olsaydı koyunların süt vermesi develerin de yük taşıması gibi İnsanların bir kısmının kötülük işlemek üzere devamlı kötülükte, iyilik işlemek üzere devamlı iyilikte olması gerekirdi. Oysa durum hiç de öyle değildir. Hayatının bir kısmında kötü iken iyi, iyi iken kötü olan birçok insana rastlamaktayız. Eğer kader zorlayıcı olsaydı, kötü devamlı kötü, iyi de devamlı iyi olurdu. Yine eğer her şey ezelde takdir edildiği için yapılıyor olsaydı, peygamberlerin gönderilmesi... Kitapların indirilmesi manasız olurdu. Oysa peygamberler insanların doğru yola gelmesi, kitaplar da insanların hakkı bulması için iner. Aynı zamanda kişi kaderinde kötü veya iyi mi olduğunu bilmemektedir ki ona göre davranma mecburiyeti hissetmiş olsun. Allah bir yandan insanların cennete gitmelerini sağlamak için peygamber ve kitaplar göndersin, diğer yandan da cehenneme girmeleri için kaderle zorlasın, öyle mi? Hz. Ömer kendisine getirilen bir hırsıza niçin yaptığını sorduğunda, hırsız kaderimde olduğu, Allah böyle takdir ettiği için deyince, hem elini kestirir, hem de dayak attırır. Sebebi sorulduğunda, elinin kesilmesi hırsızlık yapmasından, dayak ise Allah'a yalan isnat etmesi ve iftirasındandır der. Buna benzer bir olay da, Hz. Osman'ın hilafetinin hilafetinde evini saran, ve ok atan isyancılar bu okları biz atmıyoruz attıran Allah'tır deyince Hazreti Osman şu cevabı verir. Ey yalancılar siz Allah'a iftira ediyorsunuz. Eğer Allah atmış olsaydı hiç hedefe isabet etmez miydi der. Hazreti Ömer'in bir soruya verdiği cevabı ki Şam'a gittiğinde orada veba hastalığı olması üzerine Şam'a girmez. Çünkü hadiste bir yerde veba olduğunda dışarıda iseniz içeriye girmeyin, içeride iseniz dışarıya çıkmayın. Ta ki bulaşmasın, karantinaya alınmış olsun. Bunun üzerine Ebu Ubeyd adında bir sahabi Hazreti Ömer'e, Ya Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun demesi üzerine cevaben, Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum der. Ve şöyle bir misal verir. İki arazi olsa, biri yeşil ve otlak, diğeri ise çorak. Bu durumda otlak olanla otlayıp semizlenmesini sağlaman kader olduğu gibi çorakta otlatıp zayıflamasına ve ölmesine sebep olman da kaderdir. Artık dilediğini yapabilirsin der. Eğer insanın iradesi kabul edilmez, her şey kadere verilirse ne Hazreti Ömer'in adaletinden ne de bir zalimin zulmünden söz edilip mükafat veya ceza söz konusu olamaz. Kaderin varlığı, İnsanların kötülüklerinde onları sorumsuzluktan kurtarmak için değildir. Belki iyilik yaptıklarında gurur ve kibirden kurtarmak içindir. Aynı zamanda ümitsizliğe düşmekten onları kurtarmak içindir. Yani kader kişinin kötülük yapması halinde karşısına çıkar ve der, yapan sensin, isteyen de sensin. Çünkü Allah'ın iyiliğe rızası olup kötülüğe yoktur. Gönderdiği kitap ve peygamberler, kalbine gelen iyilik ve ilhamlar da bunun bir delilidir. İyilikler doğrudan doğruya Allah'tandır. Onu kalbine koyan ve isteyip yaratan yine Allah'tır. O halde gururu bırak, senin hakkın övünmek değil, hayrı işlediğinden dolayı şükürdür. Ayet ve hadislerdeki kaderden kaçınılmaz ifadelerine gelince, Meryem bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığı halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Melek öyledir. Zira... Rabbin buyurdu ki bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız dedi. Bu hüküm ve karara bağlanmış bir iş idi. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Her iki ayette de hükme bağlanmış ve ahiret olmadan kişilerin durumları tespit edilmiştir. Hadis-i Kutsi'de eğer siz günah işlemeseydiniz sizi yok eder günah işleyen bir kavim yaratırdım buyurulur. Bir yandan tevvab ve gaffar isimlerinin tecellisinin insan üzerindeki değeri diğer yandan insanı istiğfar ve günahlardan kaçınmaya teşvik vardır. Bir rivayete göre iyi veya kötü her insan cehenneme uğrayacaktır ama Allah iyileri oradan kurtaracaktır. Cabir'in radıyallahu anh naklettiği bir hadise göre, cennetteki müminler daha önce cehenneme uğrayacaklar. Fakat cehennemde onların uğradığı yerlerin ateşi sönecektir. Bir diğer rivayete göre cennetlik müminlerin cehenneme uğramaları sırattan geçmelerinden ibarettir. Ayette Allah dilediğini yapar ve irade buyurduğuna da hükmeder. Hükmünce Allah insanları amellerine göre cezalandırır. Amelleri hayır ise cezaları da hayır olur. Amelleri şer ise cezaları da şer olur. Ceza amelin cinsindendir. Cenabı ı Hakk'ın her fiili, her irade ve takdiri bizzat güzeldir. İnsanlarınki ise kısmen güzel, kısmen de çirkindir. Bu fiillere göre mükafat veya ceza alır. Hadislerde de kişiye anne karnında ruhu üflendikten sonra sait mi, Şakî mi olduğu yazılır. Diğer bir ifadeyle, Said, annesinin karnında Said. Şakide, annesinin karnında Şakidir. İmran İbni Hüseyin hadisinde, Eğer cennet, cehennemliklerden Allah'ın kaza ve kaderiyle ayırt edilir mi? Efendimiz cevaben, Evet, ayırt edilir buyurdu. İmran öyleyse, cennetli cehennemlik belli olunca, Hayır işleyenler, ibadet edenler niçin işlemeli? dedi. Cevaben, Herkes niçin yaratıldıysa onu işler. Kendisi için ezelde ne müyesser ve mukadder kılındıysa onu yapar buyurdu. Bu hadisi şu manayı açıklamaktadır ki... ...de ki herkes kendi mizaç ve meşrebine, yapısına ve tiynetine göre iş yapar. Hz. Adem ve Hz. Musa münakaşasında Ebu Hureyre'nin peygamber efendimizden rivayet ettiği hadiste... Adem ve Musa birbirlerine karşı hüccet getirip nizalaştılar. Musa, "Ya Adem, sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten çıkardığın için bizleri zarar ve mahrumiyete düşürdün." Adem de, "Sen ey Allah'ın kelamıyla seçip mümtaz kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Musasın. Öyleyken sen Allah'ın beni yaratmasından 40 sene evvel üzerime takdir buyurduğu bir işten dolayı mı beni kınıyorsun?" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, böylece Adem, Musa'ya delil ve bürhanla galip oldu buyurur. Burada kesp, kader ve tevbe bir araya gelmiştir. Hadiste her insanın saadet ve şekaveti, cennetlik ve cehennemlik olduğu ezelde, ilmi ilahide takdir edilmiştir. Bunun üzerine bir sahabe, bir rivayette Hz. Ali, öyleyse ya Resulallah... Dünyada çalışma ve ibadetin bir takım meşakkatleri yüklenmenin ne tesiri vardır? Efendimiz cevaben hayır. Tekalifte meşakkat zorlama yoktur. Herkes yaratıldığının gereğine mail yani meyilli ve müyesser oluyor. Yani gittiği yol kendisine zorlaştırılmayıp kolaylaştırılıyor. Ve Cenab-ı Hak herkese hayır ve şerden neyi müyesser ve mukadder kıldıysa o kişi onu kolaylıkla seve seve işler ...ve işliyor buyurmuştur. Yani o kişi... ...kendi kesbiyle ve işlemesiyle... ...hayra veya şerre... ...mazhariyet kesbetmektedir. Kesbiyle o işin yaratılmasına sebep o oluyor. Netice yönü olan... ...yaratılma kaderin eseri olmaktadır. Yoksa Allah'ın... ...fiili değildir. Bundan dolayı zaman ...şerri yaratmak şer değil... ...şerri işlemek şerdir der. İbni Esir nihayesinde... ...kaderin takdir kazanın halk ve yaratma manasında olup birbirlerinden ayrılamayacaklarını ifade eder. Bütün bunlar kişinin iyilikte de kötülükte de zorlanmayacağını gösterir. İmtihanda öğrencisinin yanlış cevapladığını gören öğretmenin müdahale edip, yanlış yazmasını engellemesi nasıl hikmet ve maslahata aykırı ise, bunun gibi de yanlış yapan insanları da Allah'ın kör kütürüm edip sakat etmesi de, ...hikmet ve maslahata aykırıdır. Hem imtihana zıt... ...hem de her halde sağlam bir insanın... ...bulunmaması gerekti. Zaten imtihan süresinde... ...ve öncesinde gerekli uyarılar yapılmış... ...hayat boyu her türlü imkan... ...sağlanmış olmaktadır. Bir kısım insanların her şeyi... ...kadere yüklemeleri... ...sırf sorumluluktan kurtulmaya çalışmak içindir. Başkasına kötülük yapan bir insan... ...ne yapalım... ...kaderimde varmış derken... Başkasının haksız yere kendisine bir tokat atmasına tahammül edemeyip ne yapalım kaderimde varmış dememek de her yola da başvurmaktadır. Namaz kılmayan bir kimse kılmamasının sebebini kılmamak kaderimde varmış ondan kılmıyorum diyemez. Çünkü kılmaması için hiçbir mani ve engel yoktur. Kılan için olan kader kendisi için de aynı oranda geçerlidir. Oysa durumu iyi olmadığı halde bütün imkanlarını seferber edip ev yapabiliyor. Oysa kalp ve ruhunun rahatı ahireti için ise durumu iyi olmama engeli yoktur. Kaderimizi kendimiz mi çizeriz? Cevabı müsbet olmakla beraber ifade tarzı yanlıştır. Kaderin yazılmasında netice itibarıyla mükafat veya ceza bize bakar. Ancak fabrikanın çarkının bir dişlisi durumunda olan bizim için umumi maslahat iptal edilmez. Haksızlık da edilmez. Hak haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Keyfimiz için diğer çarklar durdurulmaz veya aksi istikamete çevrilmez. Ancak biz yol kavşağında hangi yoldan gideceğimize kendimiz karar veririz. Hayat ise yol kavşaklarıyla doludur. Şu halde bilerek tercih ettiğimizde işlediğimiz bir suçu kime yükleyebiliriz? Yine doğru yolda veya sapık yolda, hidayet veya galalet üzere olmada akıl ve düşüncesini kullanarak kişi direksiyon misali hangi tarafa çevirirse araba o tarafa gider. Çünkü direksiyon başkasının elinde değil, kendi elindedir. İnsan kendi kaderini kendi yaratır. Fikri altından bazı kokmuş ve kokuşmuş kokular gelmektedir. Amaç insanı şeytanlaştırmak, gurur ve kibir abidesi haline getirmek. Bu biraz da batıl bir mezhep olan mutezilenin kul fiilinin halikidir, Yani insan kendi fiilinin yaratıcısıdır. Sapık düşüncesine dayanmaktadır. Evrimcisi Julian Huxley evrime dayalı hümanizm adıyla bir inanç sistemi oluşturmaya çalışarak hümanizmi şöyle tanımlar. İnsanın kendi kaderinin kendisinin şekillendirmesi inancı ve Huxley insanın bir hayvan veya bir bitki kadar tabi bir hadise olduğuna, onun vücudunun ve ruhunun tabiatüstü bir güç tarafından yaratılmayıp, evrimin ürünleri olduğuna, dolayısıyla insanın kendi gücüne güvenmesi gerektiğine inanan bir kimseyi, kastetmek için Hümanist kelimesini kullanıyorum, der. George Gaylord Simpson'da, insanın şuursuz, şahsiyetsiz ve maddi olayların yegane, ...anlayışlı ve kabiliyetli bir ürünü olarak kabul eder. Ona göre insan... ...kontrol edilemeyen... ...ve tespit edilemeyen kuvvetlerin değil... ...kendisinin yaratığıdır. Dolayısıyla insan kendi kaderine kendisi karar... ...verebilmeli ve onu... ...yönetebilmelidir der. Mesnevi de... ...Allah kuvvet ve kudretin... ...yalnız kendisinde olduğunu anlatmak için... ...insanların karar verdikleri şeyi bozar... ...zıddını meydana getirir. Bazen de kararında azmetsin... ...istesin diye... O kararı bozmaz da sonunda bozar. Bu da tembih üstüne tembih olur. El sünnet, cebri tavassutu yani vasıtalı, iyi ile kötü arasında mutebir olanı seçme, bunu kabul etmiş. Kullarda irade-i cüz'iye vardır. Kul o iradeyi sarf eder, irade takdire uyarsa teşebbüs ettiği iş olur, etmesi olmaz demişlerdir. Nitekim bir daireye dilekçe verenin dilekçesi mutlaka yapılacak demek değildir. Kabul de edilebilir, de. İnsanın bir iş yapar olması da, olmaması da mümkündür. i̇mam Gazali, istediğimi yaparım diyen adama, istediğini isteyebilir misin demiştir. Kur'an'da, Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz buyurulur. Rabbin istediğini yaratır ve sadece kendisi ihtiyar eder. İhtiyar ve irade onların değildir. Muhakkak biliniz ki Cenab-ı Hak insan ile kalbi arasına girer. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah'ın dilemesi müstesna yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmez. Sapıklığa dalanların sapmalarına sebep, delillerin azlığı veya yokluğu değildir. Şayet sapıkların dilediği gibi ölüler dirilse de, Kendileriyle konuşsa hatta kainattaki her şey dile gelse ve onları imana çağırsa onlar yine kabul etmezler. Çünkü onların kalplerinde fitne ve vicdanlarında pas vardır. Onlar hidayete yönelmedikleri için Allah da onların hidayete ermelerini dilemez. Neticede insanın dilemesi esas olmakta ve esas alınmaktadır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü kalbini İslam'a açar. Kimi de sattırmak isterse onun göğsünü daraltır ve göğe çıkıyormuş gibi meşakkatlendirir. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık indirir. Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortak koşardı. Hiçbir şeyde haram kılmazdık Bu şekilde onlardan öncekilerde yani peygamberleri yalanladılardı. Sonunda azabımızı tattılar. De ki...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 Doğru yolu gösterdiği halde siz yola gelmezseniz Allah sizi zorla yola getirmez. Sizi kendi iradenizin akıbetine bırakır. Artık davranışınızın sorumluluğuna katlanırsınız. Eğer Allah zorla insanları doğru yola götürmek istese kim onun iradesine ve gücüne karşı gelebilir? Kim onun emri dışına çıkabilir? Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onun için gaybı ancak o bilir. O karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Yani levh-i mahfuzda veya Allah'ın ilmindedir. De ki, bizim için Allah'ın yazdığından başkası asla bize erişmez. O bizim sahibimizdir. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Biz her şey bir ölçüye göre yarattık. Rızasını arayanı Allah onunla... ...kurtuluş yollarına götürüyor. Ve onları iradesiyle... ...karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Burada da aramak ve araştırmak... ...esastır. Nihayet Allah'a verdikleri... ...sözden döndüklerinden ve yalan... ...söylediklerinden dolayı Allah... ...kendisiyle karşılaşacakları... ...güne kadar onların kalbine... ...nifak soktu. Hakka dönememeleri... ...verdikleri sözden dönmeleridir. Kafirler için... Bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği heva ve heveslerine uygun kimselerdir. Hedefleri hevesleridir. Müminler için doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini arttırır ve onlara takvasını öğretir. Hakka yönelmemeye ve kabul etmemeye sebep işlenilen günahlardır. Hayır öyle değil. Bir akis onların kazanma, kazanmakta oldukları kötülükler kalplerini paslandırmıştır buyurulur. Allah zulmetmez. Peygamberimiz ganimet dağıtırken Bedevi'nin biri nezaketsizce Ya Muhammed adaletli ol demesi üzerine Efendimiz. Ben adaletli olmayacağım da kim adaletli olacak demesi onun adaleti esas almasıdır. Ya Allah'ın adaleti? Allah elbette zulmetmez. Kaderde de bu vardır. Muhakkak Yüce Allah, hiçbir şeyle insanlara zulmetmez. Fakat insanlar kendi nefislerine zulmederler. Çünkü biz o insanı bir takım katkılarla mezcedilmiş bir nutfeden yarattık. Evre çevre müptela kılmak üzere bir semi ve basil yaptık. Herhalde biz ona doğru yolu gösterdik. İster şakir olsun, ister nankör kafir. Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Biz ona iki de yol gösterdik zulüm olması için tek bir yol olması, mecburen herkesin oradan gitmesi gerekirdi. Dünyada gerek umuma ve gerek nefsimize ait hiçbir hadise yoktur ki, daha alemi halk etmeden evvel, ezelde levh-i mahfuza yazılmış ve takdir edilmiş olmasın. Bu hakikatı size bildiriyoruz ki, hayat sahasında kaçırdığınız fırsatlardan meyus ve nail olduğunuz başarılardan dolayı da mağrur olmayasınız. Çünkü Cenabı ı Hak Kibirlenen ve böbürlenenleri sevmez. Kişi ümitsizlik anında kadere yapışmakla takdiri ilahidir der ümitlenir. Ümitsizliğe düşüp de artık benim için her şey bitti deyip kötülüklere devam etmez. Sendendir ilahi bu mekir bu fitne. Bu mekir bu fitne yine sendedir ilahi. Her şeye layık olduğu verilmektedir. ...Kenab-ı her şeye layık olduğu nisbette vermektedir. Bu cihetle de insanların, varlıkların hiçbir cihetle kadere itiraz etmeye hakları yoktur. Evet belki bayramda ayakkabı almadın veya alamadın diye üzülüyorsun. Ayağı olmayanları görüp ayağın var diye niçin şükretmiyorsun? Senin hakkın yukarıdakilere bakmak değil, kendinden aşağı olanlara bakmaktır. Koyun kadar da olamıyorsun. Zira o koyunun diye üzülmüyor... Belki ot olmadım diye seviniyor. Başkasına verilene değil de sana neler verildiğine bak. Hadiste Cenab-ı Hak mahlukatı karanlıkta yarattı. Sonra onların üstüne nurunu saçtı. O nurdan hangisine rast geldiyse hidayet buldu. Ve hangisinden şaştıysa balalete düştü buyurmuştur. Mevlana'nın şu sözü hadisi açıklar mahiyettedir. Vaka, rızık taksiminde kimine az, kimine çok verilmiş. Bu veriş yine ruhların istidatları lisanıyla talepleri üzerinedir. Yani ne kadar istenilmiş ise Allah o kadar vermiştir. İstidatları lisanı nedir? Bir şey olabilmek kabiliyeti. Mesela bir taş ocağından çıkarılan iki mermerden biri mihrabın cephesine konulur. Öbürü de abdesthane taşı yapılır. Birinin istidadı mihraba konmak, ve diğerininki abdesthane taşı olmaktır. Bunlar ne olmak istediklerini hal diliyle mimara ve taşçı ustasına söylerler. Ve öyle yapılmasını talep ederler. O ustatta onların istediklerine göre hareket eder ve onları istedikleri yere koyar. Mesela güneşin doğmasında bazı şeylerin parlarken bazılarının da kokuşması güneşten değil. Belki o şeyin kendi hassasiyetinden ileri gelir. Bir ameliyeyi Cumhurbaşkanı, onu Maliye Bakanı yapmak veya Maliye Bakanı'nı amele yapmak ne derece adalet ve uyumlu iş olmuş olur. Bazı insanların zahiren veya hakikaten yapıları itibarıyla iyiliğe meyletmeye istidatları olmasa da lütfunu beklemeye istidatları vardır. Yani fiiliyatıyla iyiliğe yönelir veya dua ile ister. Kişi Allah'ın yanındaki kaderini bilmek istiyorsa... Her şeyden önce Allah'ın kendisini nasıl bir işte bulundurduğuna baksın, dikkat etsin. Kendisine namaz ve sahip ibadetler nasip olmayan insanın Allah'ın yanındaki kaderinin hangi merkezde olduğunu bilmesi için kahin olması gerekmez. Allah tarafından ne kadar sevildiğini bilmek istiyorsa Allah'a ne kadar sevdiğine baksın. Allah'ın bazılarını bazılarını nispeten eksik yaratması zulüm değildir. Çünkü zulüm bir hakkın çiğnenmesi veya bir hak sahibine hakkının verilmemesi demektir. Kulun bir hakkı yoktur ki hak iddiasında bulunsun. Mesela zengin birisi birine bir gömlek verirken öbürüne de bir takım elbisesi vermesi halinde birinci kişi bana haksızlık edildi diyemez. Çünkü hakkı olmadığı halde kendisine verilmiştir. Verilmeyebilirdi de. ne verilen ise bir lütuf olarak değerlendirilmelidir. Yine mahir bir usta birisini belli bir ücret mukabilinde model yapıp otursa, kaldırsa bana niye zahmet veriyorsun diyemez. Mülk sahibi olan Allah da mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Her şeyden önce sana bir vücut verilmiştir. Madenler niye bitki, bitkiler niye hayvan olmadık diyemezler. Bulundukları durumdan dolayı işleri yaratıcılarına karşı şükürdür. Çünkü yokluktan varlığa çıkarılmışlardır. Yine bir minaraya çıkan ve her basamağında yüce nimetlere nail olan bir kimse niye minare daha yüksek değil diyemez derse nankörlüğünü ilan etmiş olur. Necip Fazıl kısa yürek şiirinde şöyle der: Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elinde ise beyazdan geldi sıyr beyazı. Kaderin varlığının delilleri bütün kainattaki her şeyin bir ölçü üzere yaratılmaları, yani yaratılan hiçbir varlık ölçüsüz değildir. Peygamber Efendimiz, kuşlar bir kader üzere uçarlar ve hayvanlar tesbihleri bitince ölürler. Her şeyde bir ölçü ve denge vardır. Manevi bir kalıp onları ayakta tutmaktadır. İşte o kaderdir. Rüyada iken sonradan olacak işlerin önceden görülüp, daha sonra olması da ...kaderin varlığını gösterir. Demek başa gelen o iş yazılmıştır ki... ...insan ona bazen açık... ...bazen de tabirle... ...açıklık getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in... ...gelecekten vermiş olduğu haberlerin de... ...önceden bilinip söylenildiğine göre... ...yazılmış olduğunu gösterir. Bunlar birçoktur. İstanbul'un fethiyle ilgili ayet ve hadis... ...kıyamet alametleri... ...Peygamberimiz'in kendi vefatından sonra... ...olacak olan hadiseleri bildirmesi... Ve bunların tahakkuku bu kabildendir. Mesela Huzeyfe İbni Yaman'dan Nebi bize bir hutbe irade ederek bu hutbesinde kıyamet kupuncaya kadar mukadderata ait ne şey varsa hiçbirisini bırakmayıp sikretti. Onlara belleyen belledi, bellemeyen cahil kaldı. Eğer ben bir şeyi unuttum sonra da şimdi onu hatırlıyorsam bu bilgin kişinin bildiği bir şey hafızasından kaybolup da ...sonra onu görüp bilmesi gibidir... ...der. Velilerin de verdikleri haberler... ...gösterdikleri kerametler... ...yine bu cümledendir. Bugün bir ot hücresiyle... ...beyin hücresindeki fark... ...artık matematik programa bağlanıyor. Örnek verdiğimiz iki hücre... ...dena molekülü açısından... ...aynı olup, aralarındaki büyük fark... ...sadece programlarından... ...kaynaklanmaktadır. Kader ise en büyük program... ...dev proje ilahi takdir. İnsanın vicdanı da kadere şahittir. Hazreti Ömer cennetle müjdelenen on kişiden biri olduğu halde ibadetine ihtimamla devam edip niye böyle yapıyorsun? Zaten cennetle müjdelenmişsin diyenlere cevaben eğer Ömer namazı terk etse Allah onu cennete koyar mı? demekle kaderi açıklamış olmaktadır. Hazreti Ali de sıfır savaşından dönerken İhtiyar bir zatın kaderle ilgili... ...sorusuna verdiği cevapta, ...galiba sen... ...kaza ve kaderi insanlara fiil ve hareketlerinde... ...zorlayıcı ve mecbur kılıcı... ...zannettin öyle mi? Öyle olsaydı sevap ve azap... ...vaat ve tehdit, emir ve yasak... ...batıl olurdu. Ve Cenab-ı Hak tarafından hiçbir günahkarı kınama... ...ve kötüleme, hiçbir muhsin... ...ve itaat edeni de medih ve beğenmek... ...varid olmazdı. İyilik eden, tenalık edenden... ...ziyade beğenilmeye fenalık eden de iyilik edenden ziyade kötülenmeye ve tahkire layık bulunmazdı. Böyle bir inanç putperestlerin şeytanın yardımcılarının müşriklerin hakkı batıldan hatayı doğrudan ayıramayan cahil ve basiretsizlerin sözüdür. Onlar bu ümmetin kaderiyecileri ve mecusileridir. Cenab-ı Hak insanları serbest bırakmış ve onları yasaklarından korkutarak sakındırmıştır. İnsan isyan ve itaata zorlanmamıştır. Cenab-ı Hak peygamberleri lüzumsuz olarak göndermemiş, semavat ve arzı aralarındaki mevcudatı boşuna yaratmamıştır. Ancak böyle bir itikat küfür sahiplerinin batıl zanlıdır, onlara yazıklar olsun. Mesela ben şu günde, şu saatte, şu anda hangi kitabı okumayı arzu ediyorsam onu okumama hiçbir engel yoktur. Duyguların kullanılmasıyla ahlaklandırıcı... ...veya ahlak kaybettirici istenilen kitap ve yeri okuyabiliriz. Doğrudan bizim irademizle bağlantılı bir durumdur. Kader her şeyin güzel yönüne bakar. İnsan zulmeder, kader adalet eder. İnsan yapmadığı bir suçtan dolayı cezaya çarptırılır. Bu ona zulüm olur. Fakat kader onun gizli olan hatasından dolayı... ...ceza çekmesine müsaade eder, adalet eder bir yakınım anlatmıştı. 15 senedir hapishanede yatan bir vatandaş yemin ederek yapmadığı bir suçtan dolayı yatmakta olduğunu söyler. Ancak kendisine isnat edilen suçu kesinlikle işlemediğini ve bunca yıl artık yatmış olduğundan dolayı da neden yalan söyleyeyim diye masumluğunda ısrar eder. Devamla. Ancak buraya girmeden seneler önce bir kişiyi öldürmüş ...bir kişiyi de öldürür duruma getirip... ...dereye atmış... ...ancak ölüp ölmediğini de bilmediğini söyler. Ve o olay... ...katilleri bulunmadığından dolayı... ...kapanmıştı der. İşte ilahi adalet. Hakim yapmadığı bir suçtan... ...cezalandırırken zulmeder... ...kader ise önceki suçundan dolayı... ...adalet eder. Yine anlatılır. Adamın biri Allah'ın adaletini görmek üzere... ...bir çeşmenin yukarı tarafında bekler... Hızla bir süvari gelir, atı sular, kendi içer, atına binip gider. Ancak taşın üzerine bıraktığı keseyi unutmuştur. Genç biri gelir su içer, orada bulunan keseyi alır gider. Üçüncü olarak ihtiyar biri geldiğinde farkına varan süvari de dönmüştür. Orada bulunan ihtiyarı hesaba çeker. Haberi olmadığını söylediğinde ise onu öldürür ve gider. Zahiren bu olayda zulüm görülmektedir. Hakikatte ise... Süvari gencin babasının parasını çalmıştır. Habersiz olan genç babasının parasını almış olur. İhtiyar ise süvarinin babasını seneler öncesinden öldürmüştür. Habersiz olan süvari de başka bir sebepten dolayı onu öldürmekle kaderin adaletini şuursuzca gerçekleştirmiş olur. Ve yine anlatılır. Babasından para istemek üzere eve gelen evlat babasını bir yandan döver bir yandan para vermesini ister. Bir yandan da sürüyerek dışarıya çıkarır. Hayret! Baba bir şey yapıp ses çıkarmadığı gibi güler ve evladına Allah aşkına vur evladım hakkımı sana el helal ediyorum der. Şaşıran evlat babasını bir ağacın altına fırlatarak sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben sana vuruyorum sen ise bana vur diyorsun. Neden diye sebebini sorar. Evladının bu ısrarı üzerine baba şu cevabı verir. Evladım yıllar önceydi. Sen yoktun. Senin bana yapmış olduğun bunca hakareti ben de babama yapmış. Senin beni atmış olduğun bu ağacın altına ben de babamı fırlatmıştım der. Sen de bana yap ki belki günahlarıma kefaret olur da Allah beni affeder der. Çocuk herhalde kendisinin de feci akibete duçar olmasından korsa gerek ki babasını bırakır. İşte kaderin tecellisi ve çilvesi. Kale'nin köylerinde oturan Emin diye bir öğretmen arkadaş, köylerinde şahit olmuş olduğu bir olayı yeminle şöyle anlatmıştı. Köyümüzde ancak Topal Ahmet lakabıyla tanınabilen, muzip mi muzip birisi, tarlada babasıyla beraber çalışıp, samanları bir yere yığar. Oradan da romorka yüklerler. Yük fa fazla yüklü olduğundan, ...ve de yolda samanların dökülmemesi için... ...bağlamak gerekmektedir. Yüksekçe dereye bakan tarafa geçen baba... ...öbür tarafta bulunan oğlu Ahmet'e... ...ipi atar. Ve kancayı bağlamasını söyler. Biraz bekledikten sonra oğluna... ...bağlayıp bağlamadığını sorduğunda oğlu... ...bağladığını söyler. Baba ise hızla ipi... ...gererek, çekince... ...boşta kalmasıyla beraber... ...yanında bulunan dereye yuvarlanır. Çünkü Ahmet... ...kasıtlı olarak ipi bağlamamıştır. Baba... ...derede acının tesiriyle kıvranırken... ...oğlu Ahmet de... ...derenin başına gelip... ...babasına bakarak bir müddet kahkaha atar ve kaçar. Birkaç gün eve uğramaz. Babaya sakatlık yönünden... ...herhangi bir şey olmamıştır. Ancak birkaç gün yatarak... ...ağrılarından kurtulmaya çalışır. Gel zaman... ...git zaman. Baba ölmüş. Ahmet'in oğlu da büyümüştür. Merkepten tay beklenilmez ya eşekten sıpa olur. Ahmet'in oğlu da babasından geri değildir. Ve artık tarla işleri ve artık tarla işleri Ahmet'e kalmıştır. Ve nihayet zaman gelir. Yine samanlar toplanarak Jomorka konulmak üzere Ahmet'in babasına yaptığı aynı yerde yüklenir. Ve sıra bağlanmaya gelmiştir. Bu sefer dere tarafında olan Ahmet'tir. İpi atar ve oğluna bağlamasını söyler. Seneler sonradır nereden hatırlayacak o yorgunlukta kendisinin babasına yapmış olduğunu Ahmet. Oğlunun ise kendisine verdiği cevap seneler önce kendisinin babasına verdiği cevapla aynıdır. Evet bağladım baba. Hızla ipi çeken baba dereye yuvarlanma sırasının... ...kendisinde olduğunun farkında olmadan yuvarlanır. Ve bu sefer boşta kalan, dereye yuvarlanan... ...Ahmet'in babasından bir farkı vardır. Dereden çıkarken, o da topal olarak çıkar. Bu sefer alay edilen kendisidir. Artık bundan sonra kahramanımız, köyde topal Ahmet olarak meşhur olmuştur. Öyle ki, yabancı birisi gelip de Ahmet diye birisini sorsalar... ...kimse tanımaz iken, topal Ahmet denilmesinde herkes tarafından bilinir o nam ile namlanmıştır etme bulursun dünyasını kader konuşursa kudreti beşer susar kader geldiğinde göz kör olur görmez ahmed'in fazladan sakat kalması ise ya diğer yaptıklarının da toplanmasının yekunudur veya zamanın geçmesinden dolayı adeta kdv farkı olarak gecikme zammı uygulanmıştır ancak bir diğer güzel yanı ise, eğer ahirete tehir edilseydi, zam oranı daha da artacak, katlanarak kendisine ödetilecekti. Çekilenler, başa gelenler, günahlara oranın ispetinde birer keffarettir. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin 60. ile 82. ayetleri arasında geçen, Hz. Musa'nın Hazreti Hızır ile olan arkadaşlıklarında cereyan eden 3 olay anlatılmaktadır. 1- Geminin delinmesi 2- Çocuğun öldürülmesi 3- Yıkılmak üzere olan duvarın düzeltilmesi Hz. Musa kendisine Allah tarafından bilgi verilen hikmet sahibi kendisinden daha bilgili birisiyle kendisini karşılaştırmasını ister. Bazı alimlere göre peygamber bazılarına göre de veli olduğu söylenen bu genç Hızır'a Musa peygamber sana öğretilen bu ilimden ''Bana da bir şeyler öğretmen için sana tabi olabilir miyim?'' dediğinde Hızır cevaben ''Doğrusu sen'' dedi, ''Benimle beraberliğe sabredemezsin.'' Ve ısrarı neticesinde Hızır, Hz. Musa'ya ''Eğer bana tabi olursan, sana bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma'' dedi. Ve bir gemiye bindiler. Hızır gemiyi deler, güzel görünümünü bozar. Hz. Musa, Halkını boğmak için mi onu deldin?'' der kızır. Ben sana benimle beraberliğe sabre demesin demedim mi der. Musa da unuttuğum şeyden dolayı beni muahize etme. işimde bana güçlük çıkarma der devam ederler. Bir mahalleden geçerken orada oynayan bir çocuğa şamar vurur ve öldürür. Yine dayanamayan Musa tertemiz bir canı bir can karşılığı olmaksızın katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Hızır anlaşmalarını hatırlatınca Musa özür diler ve eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafından sen özre ulaştın der, devam ederler. Yorgun argın, aç olarak bir köye varırlar. Onlardan yiyecek isterler ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçınıp kapılarını onlara kaparlar. Yıkılmak üzere olan bir duvarın dibine oturduklarında Hızır hemen onu doğrultur. Ancak halkın kendilerine yardım etmemelerinden dolayı Hazreti Musa, Dileseydin elbet buna karşı ücret alırdın ve böylece biz de o ücretle bir şeyler alır, Yiyecek ihtiyacımızı karşılardık der. Neticede Hızır, işte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana hakkında sabredemediğin şeylerin, ...hiç yüzünü haber vereceğim. Bir... ...o gemi var ya... ...işte o denizde çalışan... ...yoksul kimselerinde. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü onların gerisinde... ...her sağlam gemiyi gasp etmekte olan... ...bir kıla kral vardı. Böylece geminin batacak gibi olduğunu görüp... ...başına bela yapmamak için... ...almadı. Böylece bizden karşıya geçirmek için... ...para da almayan o iki... ...fakir kardeşin hem gemileri... ...hem de kendileri ömür boyu korsan olmaktan kurtulmuş oldular. Allah'ın yanındaki değerlerinden ve iyi niyetlerinden dolayı. 2. Küçük ve masum olan erkek çocuğa gelince... ...onun ana babası mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Allah'ın kendisine bildirmesiyle bunları yaptığını söyleyen Hızır... ...çocuğun büyüyünce zalim biri olup... ...anne babasına çektirecek veya onları da sattıracağından dolayı evlat evlatlarını kaybetmelerinden ömür boyu sıkıntı çekmeye bedel birkaç gün üzülüp unutacaklardır. Çocuk açısından da cehennemde ceza çekmekten korunmuş oldu anne ve babasının iyi insanlar olmasına hürmeten. Üç duvara gelince. Şehirde iki yetimin idi. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise iyi yaşayışlı bir kimse idi. Rableri istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler, büyüsünler. Ve Rablerinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendimimden yapmadım. Allah'ın istemesi ve bir dilemesiydi. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur diyerek zahiren çirkin görülen şeylerin arkasında güzel cihetlerinin olduğunu bildirmektedir. Nitekim ayetteki... Umulur ki hoşunuza gitmeyen bir şey... ...sizin için hayırdır. Ve umulur ki hoşunuza giden bir şey de... ...sizin için şerdir. Bediüzzaman... ...bu hikmeti şöylece nazara verir. Mesela... ...Kudret-i Fatıra'nın... ...büyük mucizelerinden olan... ...dikelli otları ve ağaçları muzır... ...manasız telakki eder. Halbuki onlar otların ve ağaçların... ...mücehlez kahramanlarıdırlar. Mesela atmaca kuşu... ...serçelere tasliti zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslit ile inkişaf eder. Mesela karı pek baridane soğukça ve tatsız telakki ederler. Halbuki o barit soğuk tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Hem insan hodgamlık nefsini beğenmiş ve zahir ile beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahz edebi olan şeyleri hilaf-ı edep zanneder. Mesela aleti tenasül insan, insan nazarında bahsi hacalet averdir. Fakat şu perdeyi hacalet insana bakan yüzdedir. Yoksa hılkate, sanata ve gayat fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki hikmet nazarıyla bakılsa aynı edeptir. Hacalet ona hiç temas etmez. Tecrübe. İnsanın başına gelen bela ve musibetlerin kader yönüyle hikmeti ise bir imtihan içindir. Cenab-ı Hak o kişiyi denemektedir, sabrını ölçmektedir. Allah'a olan bağlılığını onunla tecrübe etmektedir. İki, insanın yapmış olduğu bir hatasının neticesidir. Bir çocuk gibi ki, kuşun yuvasını bozar, yavruyu öldürür. Şefkat-i İlahiye'ye zıt durumda bulunur. Bu hatasının neticesi olarak düşer, başı kırılır. Artık bahaneler taşla, çocuğun dikkatsizliğinde aranır. Adeta belaya davetiye çıkarılmıştır. 3, gelecek bir belanın gelmemesini sağlamak içindir. Mesela bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte, arabayla pikniğe, seyahata gitmek için önceden anlaşırlar. Ancak o gün gelmeden birisinin ayağı kırılır veya incir. O gün gelir, arkadaşlarına özrünü ve gelemeyeceğini söyler. Arkadaşları ise onsuz giderler. Daha sonra gelen haberlerde arkadaşlarının arabası devrilmiş ve ölmüşlerdir. Burada ayağı kırılanın kırılmasıyla bir önceki başına gelen bela, daha sonra gelecek olan daha büyük bir belayı def etmiştir. Dört, insan hayatının monotonluktan kurtulmasına sebeptir. Bir anlık hastalık diye bir şeyin olmadığını düşündüğümüzde sağlığın bizce bir anlamı olmayacaktır. Çünkü her şey zıddıyla bilinir. Acı olmadan tatlının tadının bilinmeyeceği gibi. Ve yine koca tıp ilmi ve onun gerçekleri olan ve gerekleri bulunan dallar olmayacak. Daha da ilerisi eve, giysiye, yemek ve içmeye ihtiyaç olmayacaktı. Hayat tamamen duracaktı. Böylece bir şer gibi olan hastalık ortadan kalkmakla binlerce hayır gizlenmiş olacaktı. 5- ...günahların silinmesine sebeptir. Musibetler birer kefaret-i Peygamberimiz... ...ermiş bir ağaca sirttiğinizde... ...nasıl meyveleri patır patır dökülürse... ...öyle de sıtmanın tesirinden de... ...günahlar öyle dökülür... ...buyurur. Bazı hastalıklarda vardır ki... ...yanma, boğulma, doğum esnasında ölme... ...devasız hastalıktan ölme gibi... ...manevi şehitlik sevabını kazandırır. Hadiste belanın en şiddetlisi... ...başta enbiyalara... ...sonra evliyalara, sonra sırasıyla onu takip edenlere gelir buyurulmakla... ...Cenab-ı Hak mümin kulunun günahlarını böylece dünyada iken silmeye vesile kılar. Kader değişir mi? Yahya Kemal'in ifadesiyle kader, hiç şaşmayan saat gibi işler durur. Kader Allah'ın ilmi olduğuna göre, Allah'ın ilmi değişirse kader de değişir. Allah'ın ilmi ezeli... ...ve ebedi olduğuna göre elbette değişmez. O halde kader de değişmez. Sadece değişme bize bakan yönüyle olur. Değişme bizde yani işimizde olur. Çünkü Allah işin sadece sebebine veya neticesine... ...sadece bir yönüne değil tüm yönlerine bakmakta ve değerlendirmektedir. Zaman ve mekan boyutlarının dışında olan Allah... ...geçmiş ve gelecek ve şimdiki zamanı birden kuşatır... Buna manzara âlâ da denir. Nitekim bir şehre damdan bakan, penceresinden bakanla, şehrin üzerinden kuş bakışı şehri kuşatırcasına bakanın bakışları ve görecekleri, şehir hakkındaki isabetli teşhisleri bir olmayacaktır. Pencereden bakan için 500 metre aşağı yukarı, yani geçmiş ve gelecek gizli iken, kuş bakışı bakan için açıktır. İki tarafı birden kuşatmıştır. Mesela yukarıdan bakan bir kavşağa, ...aynı hızla, aynı mesafede... ...karşılıklı gelmekte olan... ...iki arabanın çarpışacağını... ...daha önceden görecektir. Fakat arabadakiler ise... ...birbirlerinden habersizdirler. Ancak o arabaların çarpışması... ...o bakan kişinin bilmesine bağlı değildir. Çarpışacaklarını bildiğinden dolayı... ...çarpışmadılar. Belki çarpışacakları için... ...o kişi bilmiş oldu. Elbette... ...kendi penceresinden... ...bu aleme bakan veya... ...buna benzer durumları... ...ancak olay olduktan sonra bilecek... ...şahit olmayacaktır. Allah da... ...bütün zaman ve mekanları kuşatarak... ...her şeyi önceden bilmiş olmakta... ...ve yazmaktadır. Ancak... ...Allah bildiği için bizler yapmış olmuyoruz. Yapacağımızdan dolayı... ...sonsuz ilmiyle... ...önceden bilip yazmaktadır. Kader... ...Allah'ın ilim okyanusu. İnsan onda yüzen bir gemi. Gemi nereye dönerse dönsün... ...okyanusun içindedir. Değişen okyanus değil, gemidir. Gülmekte olan bir insanın ağlamasıyla kaderi değişmez. Belki o insanın yapmış olduğu iş değişmiş olur. Zira Allah, o insanın güldükten sonra ağlayacağını bilmektedir. Kader hem sebebe hem de müsebbebe yani neticeye ikisine birden bakar. Yazı yazmayı bırakıp konuşmaya başlayan bir insan da kaderini değil işini değiştirmiş olur. Bütün işler buna kıyas edilebilir. Allah'ın o insan hakkındaki bilgisi değişmeyip aynıdır. Nasıl ki bir bilgisayar disket ve programında nelerin olduğunu bilen bir insanın bilmesi gibi ki Allah da bir disket ve program durumunda olan insan ve bütün varlıkların hayatlarının başlangıcından bitimine kadar ki geçireceği bütün ahvalleri de bilmektedir. Hariçten birisinin mücerred olarak o bilgisayar programını bilmiş olması o programı değiştirmeyeceği gibi Allah'ın da insan programını bilmesi onu değiştirmeyecektir. Mesela bir öğretmen pazartesi günü öğrencileri yazılı yapacaktır. Veya o gün olan pazar akşamı önceden söz verdiği misafirliğe gidecektir. Ancak o günkü bir aksilik veya elektriklerin kesimi önceden verilen kararın iptaline sebep olacaktır. Burada meseleye Sadece kendi bulunduğu vaziyetten bakan insan hata edecektir. Umumi açıdan baktığında ise isabet edecektir. Diğer bir ifadeyle kaza yapan sizin bulunduğunuz araba açısından değil de diğer araba açısından da hatta tamirci, fabrika, aradaki tüm vasıta olanlar açısından da bakmak gerektir. Nasrettin Hoca'ya, hocam. ''Neden bu insanların bir kısmı bu tarafa, bir kısmı şu tarafa, bir kısmı diğer tarafa, yani ayrı ayrı taraflara gidiyorlar da, tek bir tarafa gitmiyorlar?'' diye sorduklarında, hoca cevaben, ''Eğer herkes bir tarafa gitmiş olsaydı, o taraf ağır basar, dünyanın dengesi bozulurdu.'' der. Kader de umumi bir dengedir. Kader, umumi netice ve hikmete beraber baktığından... Bazen sizin evladınızın mürüvvetini görmeniz veya emekliye ayrılırsam ibadet ve kullukta bulunurum gibi sözler Allah'ın külli iradesi içerisinde susmaktadır. Tıpkı askeriye de askerliği biten bir insanı bir öğün dahi durdurmadan göndermektedirler. Çünkü kendisinden sonra gelecek olan kimsenin tayini ayrılmış, ona ayrılanı bu yemiş olacaktır. Olaya bunun yemesi açısından değil gelen kimse açısından bakmak gerektir. Bakdiru Huda kuvve bazı ile dönmez. Bir şam'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Mesela bulunduğunuz yerin belediyesi, elektrik kurumu, umumi bir karar veya bakım kararı almıştır. O gece tamir ve düzenleme gibi bir durum vardır ve o gece lambalar kesilecektir. O günde birisinin önemli bir işine denk gelmekte veya ani hastalık, sonuç ameliyat ancak elektrikler kesik netice ölüm. Cüz'i iradede birinin maslahatı esas iken, külli iradede umumi maslahat esastır. Farklılık İnsanların değişik yerlerde gelmesinin kaderle olan ilgisi ise, bir imtihanın değişik şartlarda olmasıdır. Şöyle ki A sınıfında olan bir talebe yazılıdan iki alsa ve ben B sınıfında olsaydım daha yüksek not, not alırdım derse Eksikliğini göstermiş olur. Zira o belli bir bölümden değil tüm sorulacak yerlerden sorumludur. Cenab-ı Hak da her insanı değişik sınıf ve yerlerde ve şartlarda imtihan etmekte. Talebe misal o da sorumluluğunu bilmek zorundadır. İki, Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmemelidir. Bütün insani ve hayvani annelerin şefkati toplansa Allah'ın rahmet ve şefkatinin yanında bir hiç hükmündedir hazis Hadis-i Kutsi'de rahmetim gazabımı geçmiştir. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Hakikatları, farklılıkların da rahmetin ta kendisi olduğunu göstermektedir. 3. Adaletli olan Allah, insana kendisini tanıma kabiliyeti vermiştir. Hadiste her doğan İslam yaratılışı, yani Müslüman olarak doğar. Ancak daha sonra anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. O halde İslamiyet'e meyilli olarak o koordinatlarla donatılmış olarak dünyaya gelen her insan Rusya'da da Çin'de de olsa hak diyeni duyduğu takdirde aramak ve sormakla mükelleftir. Duymadığında fetret durumlarında o sorumluluk kalkmaktadır. Hele hele bugün en basit bir şeyin daha gizli kalmamasına rağmen İslamiyet gibi külli bir meseleden bigane kalmak akıl işi değildir. Hem yine her Müslüman memlekette Müslüman anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelen kimsenin muhakkak Müslüman olarak öleceği veya inançsız bir memlekette inançsız bir ailede olanın inançsız olarak öleceği gibi bir şart ve kural yoktur. Görülmektedir ki Müslümandan kafir, kafirden de Müslüman olmaktadır. Hz. İbrahim peygamberin babası Azer putperest'tir. Peygamberimizin amcası Ebu Talib ve Ebu Cehil. ...kendisine inanmamıştır. Nuh'un hanımı ve oğlu Kenan... ...kendisine inanmayanlardandır. Bununla beraber Hristiyan olup da... ...zamanımızda Müslüman olanlardan... ...mesela Yusuf İslam, Muhammed Ali Kılay... ...Kaptan Kusto, Garodi... ...bunlardan birkaçıdır. Mesela bir padişah bir şahsa... ...birçok altın verip onunla... ...Kur'an-ı Kerim bastırmasını... ...Süleymaniye gibi bir cami... ...Selimiye gibi bir kışta yapmasını söylese... ...o da tersini yapıp... ...ahlaksızlığı aşılayan eserler neşretse... Bütün bunları padişah yaptı diyebilir mi? Cenab-ı Hak da insana akıl, kalp ve ruh gibi birçok duygular verip kendi istekleri doğrultusunda kullanılmasını istemektedir. Aksi takdirde sorumlu insan olmuş olur. Buna mümasil olarak bir padişah iki gemiyi yakıtıyla tam teçhiz edip sağ yola gitmelerini, sol yola gitmemelerini söylese, ta ki kim itaat edecek, kim etmeyecek biline, sol yolda gidene ceza verse elbette layıktır. Duygularımızı yaratan Allah, bize güç ve kudret veren de Allah'tır. Suçlu ise insandır. Çünkü kötülüğü isteyen, duygularını o istikamette kullanan o insandır. İyiliği de kötülüğü de yaratan haktır, Allah'tır. Rızık ve kader Her insanın rızkı ezelde takdir edilmiştir. Tıpkı askerin askerlik müddeti bitince tayinatı rızkının da oradan kesilmesi gibi. İnsanın mahdut olan dünya hayatındaki günleri ve dakikaları dolunca, artık kendisi için ayrılan rızkı da bitmiş olur. Kainatta hiçbir şey tesadüfi olmadığı gibi rızık ve rızkın dağılımı da tesadüfi değildir. Kimin için takdir edilmişse o ona aittir. Nasip meselesi ki iki dağın arasında veya iki dağın altında da olsa... Nasibin seni bulur atasözü de bunu açıklamaktadır. Hayatımızda bunların misallerini çok görürüz. Evde oturmuş yemek yerken birden ummadığınız bir akrabanız veya tanıdığınız uzak yerden size misafir eten gelmiştir. Oturur beraberce yersiniz. Veya siz bir yere gittiğinizde aynı durumla karşılaşır nasibinizi yersiniz. Çin'den memleketinize gelen pirinci alır. Hindistan'dan gelen muz sofranızı süsler veya gelmeyebilir. Ve siz de yemeyebilirdiniz. Ancak nasip. Nasip olmazsa ne gelir elden... Nasip olursa gelir Yemen'den. Halk arasında da İslam'a uygun güzel bir dua vardır. Allah kimseyi rızkının peşinden koşturmasın. Rızkı onun peşinden koştursun. Kişi rızkı için memleketini terk edip... ...bir başka memlekete gider rızkını toplamaya. Cenab-ı Hak da rızkı çalışmaya başlamıştır. İnkarcının biri önceden plan kurarak cebine koymuş olduğu ekmekle beraber İmam-ı Azam'ın karşısına dikilir. Ona sorduğu birkaç sorudan sonra elinde elini de bulunan ekmeği cebinden çıkartır ve sallayarak İmam-ı Azam'a gösterir ve şöyle der. Siz diyorsunuz ki her şey Allah'ın takdiri iledir. İşte bu ekmek bunu ben yiyeceğim artık bunun takdiri mi var? Köşede büzülmüş olarak yatmakta olan bir kedi... ...ekmeğin kendisine sallandığını zannetmiş olacak ki... ...yerinden fırlayarak... ...adamın elindeki ekmeği kapar ve yer. Oysa... ...adamın planı hem imama azamı susturmak... ...hem de kendisi için hazırladığı ekmeği yemektir. Ancak takdir başkadır. Ekmek keçi kedi için takdir edildiğinden... ...hem adamın planı suya düşer... ...hem de cevabını almış olur. Ayette... Yahudiler gizlice tuzak kurdular. Allah da onların hilelerine karşılık verdi. Allah hilelere karşılık vermekte en güçlü olandır. Peygamber Efendimiz zamanında cami kuşu diye bilinen salebe adında bir sahabi vardır. Böyle bilinmesi devamlı camide bulunmasındandır. Fakirul haldir. Bu sahabi bir gün peygamberimize gelir, zengin olması için dua etmesini talep eder. Zengin olduğunda da Müslümanlara ve İslamiyet için yardım vaatlarında bulundur. Efendimiz ise altın harflerle yazılsa liyakati olan şu veciz ifadede bulunur. Git ya salebe. Şükredebildiğin az mal, şükredemediğin çok maldan hayırlıdır. Yani şükrünü eda edebileceğin mal senin için, şükrünü yerine getiremeyeceğin bir maldan daha evladır. Kısmete rıza kader nevinlendir. Salebe gider. Ancak içi kaynamaktadır. Bu durum üç kere tekrarlanır. Efendimiz her seferinde de istikbali keşfeden gözüyle ve sözüyle... ...aynı veciz ifadeyle karşılıkta bulunur. Git ya Sâlebe. Şükredebildiğin az mal, şükredemediğin, şükrünü eda edemediğin... ...ve edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Ancak salebe ısrarlıdır, diretir. O şanlı nebi dua eder. Salebe pazardan bir çift hayvan alır. Efendimizin duasının bereketiyle... Hayvanlar kısa sürede çoğalır, sürü olur. İki şey birden dikkati çekmektedir. Sürü arttıkça salebenin cami ve namazla olan ilgisi o nispetle azalmaktadır. Artık bazen gelemez olur. Sürülerinin peşindedir. Onların yanında kılmaktadır. Her seferinde Peygamberimiz salebeyi sorar. Sürülerinin yanında cevabını alınca yazık oldu salebeye, yazık oldu salebeye der. Başta sabah ve yatsı namazına gelemeyen Sebebi sorulduğunda da sürüler çoğaldı. Etraf yaylalara götürmem gerektiğinden erken çıkıyorum. Geç döndüğümden de yetişemiyorum. Bundan dolayı da gelemiyorum diyerek meşru mazeretler öne sürmeye çalışır. Artık salebe beş vakti de gelemeyip sadece cumalara gelirken nihayet cumaya da gelemez olur. Artık sürüleri vadiler, vadileri de alamamakta, çoğalmaktadır. Başlangıçta sürlerin yanında namazını kılan salebe onu da terk eder. İleri gören efendimiz ise her vakit camide gözü salebeyi arar. Göremeyince de arkasından yazık oldu salebeye, yazık oldu salebeye buyururlar. Artık zekat ayeti inmiştir. Zengin olup malını Müslümanlar ve İslamiyet için kullanacağını söyleyen salebeye de bir zekat memuru gönderilir. Memur Peygamberimizin selamını iletir ve zekat ayetinin indiğini hakkında bilgi vererek zekat almaya geldiğini söylediğinde hiddetlenen salebe. Bu da nereden çıktı? Yaptığınız düpedüz haraçtır diyerek reddeder. Resulullah'ın gönderdiği zekat memurunu eli boş olarak gerisin geriye gönderir. Akrabaların ikazları da onu uyandırmaz. Zira kalın bir gaflet kendisini çepeçevre kaplam, kaplamıştır, uykudadır. Artık Peygamber Efendimiz vefat etmiştir. Yerinde Hazreti Ebubekir vardır. Yine akrabaları devreye girerek ısrarla hiç olmazsa zekatını getirip vermesini söylediklerinde istemeyerek de olsa razı olur. Hazreti Ebubekir'e getirir. Ancak bu seferde kabul edilmemiştir. Hazreti Ebubekir saliyeye Resulullah'ın isteyip de ona verilmeyen bir zekatı ben de kabul etmem der ve saliyenin zekatı geri çevrilir. Ondan sonraki halife Hazreti Ömer döneminde getirdiğinde ondan da aynı cevabı alır. O da Resulullah'ın isteyip de ona verilmeyen, Hazreti Ebubekir'in de kabul etmediği bir zekatı ben de kabul etmem der. Rivayete göre salebe ölüp de kabre konulunca kabir kendisini dışarıya fırlatır. Her seferinde akrabaları yerine koymalarına rağmen kabir dışarıya fırlatmakta, kabul etmemektedir. Mecbur kalır. İki taş arasına koyarlar. Ve böylece Sâlebe kendisine yazık ettiğini hayatıyla ispatlar. Niye zengin olmamışız veya olamıyoruz diyen evvela Sâlebe'nin ibretli hayatını düşünmelidir. Büyük bir nimet olan zenginlik, şükrü eda edildiğinde, Allah yolunda sarf edildiğinde, zekatı verildiğinde önemlidir, tasvip görür. Yoksa insana dünyayı kazandırıp ahireti kaybettiren zenginlik en büyük fakirliktir. Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ömrü ancak bir, yani her çeşit hayırlar, iyilikler, ihsanlar uzatır. Kaderi, kaderi de ancak dua geri çevirir. Kişi işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır. Ecel ne kader. Ecel de kaderin takdiri iledir. Bu ecel, ömür, müddet. Hem insan hem hayvan hem de bütün var olan varlıklar için de geçerlidir. Kur'an'ın ifadesiyle her ümmetin mukadder bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geriye atabilirler ne de bir an ileriye alabilirler. Allah'ın takdir ettiği vakitte yok olup giderler. Eğer Allah insanları zulümleri yönünden cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Her şeyin ilmi Allah'ın yanında. Onun ilminde olduğuna göre ecelleri de onun tarafından bilinmektedir. Bir de onun katında muayyen bir ecel vardır. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vaade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Denilse ki trafik kazasında arabada bulunup ölen bir insan arabada olmasaydı yine ölecek miydi? Batıl mezhep olan Cebriye ve Mu'tezile'den Cebriye der ki olmasaydı yine ölecekti. Mu'tezile ise olmasaydı ölmeyecekti. Orta ve doğru yol olan ehli sünnet ve cemaat olmasaydı ölümü bizce meçhul der. Ölümden korkmanın da ecele bir faydası yoktur. Allah korkuyu Hayatı zararlı şeylerden korumak için vermiştir. Bu konuda Halit bin Velid şöyle der. Ölümden korkanların yüzü kara olsun. Ben ki o kadar harbe girdim, şehit olmayı istediğim halde olamadım. İşte Allah'ın takdiri. Hz. Mevlana mesnevisinde ecelle ilgili olarak şöyle bir olay anlatır. Maddi manevi hakimiyeti olan, ins, cin, şeytan, hayvan, rüzgar, her şey emrinde bulunan, Süleyman peygamber zamanında bir gün hocanın biri evinden çıktığında Azrail'i görür. Azrail kendisine bakıp gülmektedir. Bunu pek de hayra yormayan hoca telaşlanır. Tanımış olduğu Hazreti Süleyman'ın yanına gider. Durumu ona anlatıp kendisini hemen buradan uzaklaştırmasını söyler. Hazreti Süleyman nereye göndermesini sorduğunda hoca Hindistan'ın Lahor'un Since kasabasına göndermesini ister. Rüzgar vasıtasıyla altı aylık yolu üç saat içerisinde alır. Bir hafta sonra Hazreti Azrail, Süleyman peygamberin yanına geldiğinde bir haftaki önceki hocanın durumunu hatırlayarak Azrail'e de onu ve gülmesinin sebebini sorar. Hazreti Azrail ise bunu ben de hala çözmüş değilim. Ancak o gün bana Allah ruhlarını alacağım insanların listesini vermişti. Listede hocanın da ismi vardı. Ancak ruhunu alacağım yer olarak bana verilen listede Hindistan'ın, Lahor'un, Since kasabasında almam söyleniyordu. Ben de hocayı burada görünce şaşırdım. Altı aylık bir yere hoca üç saatte nasıl ulaşacak diye düşündüm. Ancak Allah'ın bir hikmeti vardır diye de güldüm. Verilen saatte ve o yere gittiğimde hocayı orada aynen buldum ve ruhunu aldım. Ancak hala hocanın oraya nasıl bu... ...kısa zamanda ulaşmış olduğunu da çözmüş değilim. Süleyman Peygamber ona... ...güldüğünden dolayı... ...hocanın korktuğunu... ...kendisini oraya göndermemi... ...benden istedi. Ben de gönderdim diyerek karşılık verir. Böylece hoca... ...ilahi takdiri habersizce... ...ve bilmeden... ...tasdik etmiş olmaktaydı. Ebu Azze anlatıyor... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki... ...Allah bir kulunun bir memlekette ölmesini takdir etti mi... ...onu oraya veya orada bulunan bir şeye onu muhtaç kılar. Bir taziyeye gitmiştik. O esnada orada bulunan vatandaşlardan birisi... ...hocam bu çocukların babaları öldü... ...şimdi şu beş çocuk ne yapacaklar diye benden sordular. Ben kendisine şunu sordum. Siz onların nesi olursunuz? Hiçbir şeyi. Sadece köylüsüyüm dedi. O halde dedim siz hiçbir şey olmadığınız onlar üzerinde yüzde en fazla bir hakkınız olduğu halde bunu düşünüyorsunuz da. Onların üzerinde yüzde 99 hakkı bulunan Allah onları düşünmez mi? Zira onları yaratan o rızıklandıran o yaşatan donatan hep o elbette o herkesten fazla düşünür rahmet şefkat ve adalet eder. Ecel mukadderdir. Ezelden ebede kadar Allah'ın ilmindedir. Nitekim bir cümleden uzunca bir şiire kadar başlangıcından sonuna kadar bilenince bir bütünlük arz etmesi gibi sözün veya şiirin bütünü o kişinin malumatında olması gibi Allah da her şeyi tümüyle kuşatmıştır Evveli ortası sonu söz konusu değildir. İnsanın aklı deveci gibidir. Sen de onun iradesiyle yürüyen deve misalisin? O deveci seni ister istemez çeker, götürür der Mevlana. Kader-i iman insanları kederden emin kılar. Kader-i iman insana ağırlık ve sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hiffet, bir rahatlık ve revh reyhanı veren ve emni emanı temin eden bir surur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede, cüz'i bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü. Bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahiş olduğu anlaşılır. İşte kadere iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar. Kemal-i rahat ile ruh ve kalbin kemali hürriyetiyle kemalatında serbest cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefse emmarenin cüz'i hürriyetini selveder ve firavniyetini ve rububiyetini ve keyfe mayaşa hareketini kırar. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki tarif edilmez. Kaderin talimi esma ile de bir ilgi ve bağlantısı vardır. Tıpkı öğretmenin talimden sonra talebeleri imtihan etmesi gibi Cenab-ı Hak da her şeyi talim ettikten ve bildirdikten ve o özellikleri donattıktan sonra imtihan edip, hatta peygamberler ve kitaplarla da doğru ve yanlışları gösterir. İşleri insanın iradesinin tercihine bırakır. Eğer bu esmanın talimi olmasaydı, imtihan neticesinde mükafat ve cezada olmayacaktı. Nitekim talebeye verilmedikçe ondan istenilmeyeceği gibi. İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren ve vicdanen bilinen kader ve cüz-i ihtiyarı hususunda... ...Cenab-ı Hak manen der, ey kulum ihtiyarınla, istek ve meylinle hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. İnsanın bir makine yapıp onun çalışma programı hakkında hatta garantiliğindeki kesin bilgisi söz konusu iken... Allah'ın da bir tohumun, bir çekirdeğin, bir yumurtanın ve bir et parçası durumundaki hatta bir damla su özelliğini taşıyan insanın kader programını bilmemesi elbette düşünülemez. Madem ki bilir elbette yazar. İşte o bilip yazma işlemi de kaderdir. Başını taşa vurmakla o yazıyı silemezsin. En iyisi mi deveni sağlam kaza bağla, ona tevekkül et, ona teslim ol, kurtul. Kader ile ilgili hadisler. Allah'ın sizin hakkınızdaki ilmi sizi gölgeleyen gök ve sizi üzerinde taşıyan yer gibidir. Nasıl siz gökten ve yerden çıkmaya muktedir değilseniz aynı şekilde Allah'ın ilminden de çıkmaya gücünüz yetmez. Nasıl gök ve yer sizi günah işlemeye sevk etmiyorsa bunun gibi Allah'ın ilmi de sizi o günahları işlemeye zorlamıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anlatıyor. Sadık ve mastuk olan Rasulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki... ...sizden birinin yaratılışı annesinin karnında kırk günde cem olur. Sonra bu kadar müddetle alaka olur. Sonra bu kadar müddetle mudga olur. Sonra Allah bir meleği dört kelimeyle gönderir. Bu melek rızkını, ecelini, amelini, şakî veya said olacağını yazar. Sonra ona ruh üflenir. Kendinden başka ilah olmayan zata yemin olsun... Sizden biri hayatı boyunca cennet ehlinin ameliyle amel eder, öyle ki kendisiyle cennet arasında bir ziralık mesafe kaldığı zaman ona yazısı galebe çalar ve cehennem ehlinin ameliyle amel ederek cehenneme girer. Aynı şekilde sizden biri hayatı boyunca cehennem ehlinin amelini işler, kendisiyle cehennem arasında bir ziralık mesafe kalınca yazısı ona galebe çalar ve cennet ehlinin amelini işleyerek cennete girer. Rezin şu ziyade de bulundu. Resulullah şunu da buyurdular. Nutfe düştü mü kırk gün rahimde uçar. Sonra kırk günde alaka olur. Sonra kırk günde mudga olur. Bir nefis olarak yaratılma safhasına gelince Allah onu tasvir ederek yani şekillendirecek bir melek gönderir. Melek iki parmağının arasında toprak olduğu halde gelir. Onu mudgaya karıştırır. Sonra onu yoğurur. Sonra da Emredildiği üzere onu tasvir eder. İbn-i Amr i̇bn Az As radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Allah cin ve ins dahil mahlukatını bir karanlık içinde yarattı. Sonra üzerlerine kendi nurundan serpti. Bu nur kimlere isabet ettiyse hidayeti buldular. Kimlere de isabet etmediyse sapıttılar. Bu sebeple diyorum ki kalem Allah Teala'nın ilmi hususunda kurumuştur. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Musa Aleyhisselam ey Rabbim bizi ve kendisini cennetten çıkaran Adem'i bize bir göster diye niyazda bulundu. Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri de babası Adem Aleyhisselam'ı ona gösterdi. Bunun üzerine Hazreti Musa sen babamız Adem misin dedi. Adem evet deyince yani sen Allah'ın kendi ruhundan üflediği kimsesin. Sana bütün isimleri öğretti, meleklere emretti ve onlar da sana secde ettiler. Öyle değil mi diye sordu. Adem yine evet dedi. Hz. Musa sormaya devam etti. Öyleyse sen niye bizi ve kendini cennetten çıkardın? Bu soru üzerine Hz. Adem sen kimsin dedi. O ben Musa'yim deyince yani sen Allah'ın risalet vererek mümtaz kıldığı kimsesin. Sen... Beni İsrail'in peygamberi, perde gerisinde Allah'ın konuştuğu kimsesin. Allah seninle kendi arasına mahlukatından bir elçi de koymadı değil mi? dedi. Hz. Musa evet deyince, Hz. Adem, öyleyse sen bu söylediğin şeyin ben yaratılmazdan önce Allah'ın kader kitabında yazılmış olduğunu görmedin mi? dedi. Hz. Musa evet deyince, öyleyse Allah'ın kazası yani hükmü benden önce cereyan etmiş bir şey hakkında... Beni niye levme diyorsun dedi. Aleyhissalatü vesselam devam ile Hazreti Adem Musa'yı izah etti. Hazreti Adem Musa'yı izah etti. Hazreti Adem Musa, Musa aleyhisselam'ı izah etti buyurdular. Kim Allah'ın kader sırrını bilirse musibetler ona kolay ve hafif gelir. Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Adem oğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah Teala'nın hükmetliğine rıza göstermesidir. Şekavet sebeplerinden biri de Allah Teala'ya istihareyi terk etmesidir. Kaza, şekavet sebeplerinden bir diğeri de Allah'ın hükmetliğine razı olmamasıdır. Nafi Rahimehullah anlatıyor. Bir adam İbni Ömer radıyallahu anhuma'ya gelerek falan kimse sana selam ediyor diyerek Şamlı birisinden selam getirdi. İbni Ömer radıyallahu anhum'a bana ulaştığına göre o kimse kaderi inkar ediyormuş. Eğer o böyle bir bid'a fikre saplandıysa sakın ona benden selam söyleme. Zira ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Bu ümmette kasf yani yere batırma, mesih suret değişmesi ve kazıf taş yağması olacak. Bu musibetler kaderi inkar edenlere gelecek. Huzeyme, Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki her ümmetin mecusileri vardır. Bu ümmetin mecusileri kader yoktur diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar deccal bölüğüdür. Onları deccala ilhak etmek Allah üzerine bir haktır. Ebu Davud'un İbni Ömer'den gelen merfu bir rivayetinde şöyle buyurulmuştur. Kaderiye fırkası bu ümmetin mecusileridir. Eğer hastalanırlarsa ziyaret etmeyin, ölürlerse cenazelerine katılmayın. Suraka İbn-i anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Yapılan amel önceden kalemin yazıp kuruduğu, kaderin kesinleştiği şeyler cümlesinden mi, yoksa müstakbelde karşılaşacağı şeyler cümlesinden mi? Aleyhissalatü Vesselam şu cevabı verdi. Amel, kaderin tespit ettiği, Kalemin de yazıp kuruduğu şeyler cümlesindendir. Herkes yaratıldığı şeye müyesser kılınır. Özetle. Arkadaş, masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde, beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız meşiyet-i ilahiyenin düsturlarına havi, şeriat-ı ahkamı aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. ...o şeriatın hikmetleri... kal his, istidada bakar. Bunlardan husule gelen... ...fiillere o şeriatın hükümleri... ...tatbik ile tecih edilir. Mesela bir çocuk... ...eline aldığı bir kuş... ...veya bir sineği öldürse... ...şeriat-ı fıtriyenin ahkamından olan... ...his-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı... ...düşüp başı kırılırsa... müstahak olur. Çünkü bu musibet... ...o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan...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 ...maruz kaldığın zaman... ...İnna lillah... ...o inna ileyhi raciun söyle... ...ve merci hakikiye dön... ...imana gel, mükedder olma... ...o seni senden daha ziyade düşünür. Her şey... ...kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki... ...rahat edesin. Cenabı Hakk'ın... ...ata, kaza ve kader namında... ...üç kanunu vardır. Ata, kaza kanununu... ...kazada kaderi bozar... Mesela bir şey hakkında verilen karar kader demektir. O kararın infazı kaza demektir. O kararın iptaliyle hükmü kazadan affetmek ata demektir. Evet yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi ata da kaza kanununun keyfiyetini deler. Kaza da ok gibi kader kararlarını deler. Demek ata'nın kazaya nispeti kazanın kadere nispeti gibidir. Ata yani Allah'ın ihsanı, ikramı Kaza kanununun şumulünden ihraçtır. Kazada da kader kanununun külliyetinden ihraçıdır. Bu hakikate vakıf olan Arif, Ya İlahi, hasenatım senin atağındandır. Seyyiatım da senin kazandandır. Eğer atan ihsan ve ikramın olmasa idi, helak olurdum der. Her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudut bekçisi vardır.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 Öyleyse malumun mekayesi, mikyas ve ölçüleri ve esbabı kadere islat edilemez. İlmi ezeli muhit olduğu için müsebbebatla neticeyle esbabı sebepleri birlikte abluka eder. içine alır. Yoksa ilmi ezeli zannedildiği gibi uzun bir silsilenin başı değildir ki esbaptan tegafur ile yalnız müsebbebat o mebde isnat edilsin. Zannedildiği gibi İrade-i külliyenin bir defa müsebbebe, bir defa da sebebe ayrı ayrı taalluku yoktur. Ancak müsebbeble sebebe bir taalluku vardır. İrade-i külliyenin sebeple müsebbebe bir taalluku vardır. Bu itibarla sebebin ademi farz edilirse, müsebbebin neticenin de farzı ademi yokluğu lazım gelir. Çünkü taalluk birdir. Cebir ve iğretizal, ifrat ve tefrittir ataullah İskenderani der. Alıp verdiğin hiçbir nefes yoktur ki o nefeste hakkın sende infaz edecek bir kaderi olmasın. Allah onu şeytanı rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi. Celalin hakkı için kullarından muayyen bir nasip edineceğim. Bu ayet hakkında peygamberimiz her bin kişiden biri Allah'ın, diğerleri de insanların ve iblisin hissesidir. Kaderin Aynı zamanda dört yönü vardır. Bir, ilmi ilahiye bakan yönüyle kaza ve kader. İki, kitabete kitabete bakan yönüyle kaza ve kader. Üç, meşiyeti ilahiye açısından kaza ve kader. Dört, yaratma açısından kaza ve kader. Allah hikmet lisanıyla Hazreti Azrail eder. Ya Azrail, vazifeni yapar insanların ruhlarını alırken... ...ihmal ettiğin bir iş oldu mu deyince... ...Azrail şöyle der... ...Ya Rabbi... ...bir gemiyi batırdığımda hamile bir kadın da vardı... ...o da suya düştü... ...onun kendi ölümüne, kendi haline... ...ruhunu almadan bıraktım... ...ancak ne oldu sonra bilemiyorum deyince... ...Cenab-ı Hak o... ...kadının... ...sevimli doğacak dediğin çocuğu... ...kimdi biliyor musun deyince... ...bilmiyorum diyen Azrail'e... ...Allah şöyle der... ...o çocuk Nemrut der... İşte kaderin cilvesi hikmeti. Mehmet Özçelik